Rodolf bunları söylerken bir yandan da genç kadına bakıyordu. Nihayet oradadır o. O aradığınız hazine orada karşınızdadır. Parıldar, kıvılcımlar saçar. Ama siz yine de kuşku duyarsınız. Buna inanmamaya cesaret bulamazsınız kendinizde. Sanki karanlıklardan ışığa çıkmış gibi gözleriniz kamaşır. Rodolf sözlerini bitirirken bu sözlere bazı hareketler de ekledi. Başı dönen bir adam gibi elini yüzünden geçirdi. Sonra elini indirip Emma'nın eli üzerine koydu. Genç kadın elini çekti. Genel meclis üyesi hala elindeki kağıttan okumayı sürdürüyordu. Buna kim şaşabilir arkadaşlar? Ancak kör olan Ve çekinmeden söylüyorum bir takım örümcekli köylemiş düşüncelere saplanmış olan kimsedir ki köylülerimizin zihniyetini takdir edemez. Sorarım size köylüden daha yurtsever bir insan var mıdır? Kamu işleriyle köylüden daha canla bağışla uğraşan bir kimse var mıdır? Yani sözün kısası, köylüden daha akıllı, daha zeki bir kimse var mıdır? Arkadaşlar, zeka derken işsiz, güçsüz bir takım insanların süs diye kullandıkları yalın kat zekadan söz etmiyorum. Derin, soğukkanlı zeka benim dediğim. Böyle bir zeka her şeyden önce, Yararlı amaçlara ulaşmaya uğraşır Böylece herkesin hayrına hizmet eder Toplumun iyileşmesini sağlar Devleti destekler O destek ki yasalara gösterilen saygının ödevleri yerine getirmiş olma duygusunun ürünüdür Rodolf yine mi dedi Boyna ödev ödev Kafam şişti bu laftan Bir sürü örme yelekli bunak pimponla elleri tespih mangal başından ayrılmayan sofu koca karılar sürekli kulağımıza ödev ödev diye fısıldar dururlar. Evet anladık ödev denen şey büyük olanı duymak güzel olanı sevmektir. Yoksa toplumun bütün basmakalıp şeylerine bize zorla kabul ettiği bütün kepazeliklere boyun eğmek demek değildir. Emma İki de bir Evet ama, evet ama diyordu. Yok yok, tutkulara niçin atıp tutmalı? Yeryüzünde tek güzel şey tutku değil midir? Yiğitliği, istem ve coşkunun, şiirin, müziğin, güzel sanatların yani tek sözcükle her şeyin kaynağı o değil midir? Genç kadın, evet ama İnsanın toplumun düşüncelerine uyması, onun ahlak kurallarına az çok boyun eğmesi gerekir dedi. Rodolf yanıt verdi, ha bakın iki türlü ahlak vardır, birisi küçüktür, beyliktir, durmadan değişir, barbar bar bağırır, tıpkı şu gördüğünüz aptallar topluluğu gibi yerlerde sürünür, kımıldar durur. Ama diğeri, yani sonsuz ahlak, tıpkı bizi çevreleyen şu manzara, bizi aydınlatan şu gök gibi bunun dışında, üstündedir. E, Bay Löwen mendiliyle dudaklarını sildi, sonra ekledi. ''Tarımın yararlarını buradan size anlatmak bilmem gerekli mi arkadaşlar? İhtiyaçlarımızı karşılayan kimdir?'' Bizi kim yaşatmaktadır? Çiftçi değil mi? Arkadaşlar köylerdeki verimli toprakları çalışkan eliyle tohumlayan çiftçi buğday yetiştirir. Bir takım makinelerde öğütülüp toz haline gelen buğday un olur. Sonra kente gider fırıncının eline varır. Fırıncı ondan zenginin de Yoksulun da kullanacağı bir yiyecek maddesi yapar. Şu giydiğiniz elbiseler için otlaklarda kalabalık sürülerini besleyen insan da çiftçi değil midir? Çiftçi olmasaydı nasıl giyinir, nasıl karnımızı doyururduk? Üstelik arkadaşlar örnekleri bu kadar uzakta aramaya ne hacet? Hani kümeslerimizi süsleyen kendi halinde bir hayvan vardır. Bize hem yataklarımız için yumuşak bir yastık, hem de sofralarımız için lezzetli bir et ve yumurta verir. İşte bu kendi halinde hayvandan elde edilen yararların önemi hakkında sık sık düşünmeyeniniz var mıdır? İyi ekilmiş bir toprak Tıpkı cömert bir ana gibi çocuklarına bir sürü nimet verir. Bunları burada birbiri ardından saymakla bitiremem. Burada bu işi bağ yapar. Başka yerde şarap çıkarmak için kullandığımız elmaların ağaçları yapar. Sonra koza fasulyesi var. Çeşit çeşit peynirler var. Ha, arkadaşlar keteni de unutmayalım. Keten ekimi şu son yıllarda geniş ölçüde gelişmiştir. Bu noktaya da özellikle dikkatinizi çekerim. Dikkatleri çekmeye gerek yoktu. Çünkü kalabalığın ağzı sözlerini içmek istermiş gibi açık duruyordu. Tuvaşe genel meclis üyesinin yanında durmuş, Gözlerini fal taşı gibi açarak onun söylediklerini dinliyordu. Bay Desörey zaman zaman gözlerini yavaşça yumuyordu. Daha ileride eczacı oğlu Napolyon'u dizlerinin arasına almış, Söylev'in tek hecesini bile kaçırmamak için elini yuvarlatıp kulağının yanında tutuyordu. Jürinin diğer üyeleri çok doğru der gibi çenelerini yeleklerinin üzerinde ağır ağır sallamaktaydılar. Kürsünün altında duran itfaiyeciler süngülerine dayanmış dinleniyorlardı. Bine de kılıcının ucu havada dirseği çıkık kımıldamadan duruyordu. Söylenenleri duyuyordu belki ama hiçbir şey göremiyor olmalıydı. Mifer'inin güneşliği burnunun üzerine kadar inmişti çünkü. Binenin temeni olan Tüvaşe'nin küçük oğluysa daha da ileri gitmişti. Kafasında sürekli oynayıp duran koskocaman bir mifer vardı. Bunun yanından da işlemeli mendilinin ucu dışarıya sarkıyordu. Miferin altında çocuk gibi tatlı tatlı gülümserdi. Ter içindeki solgun küçük yüzünde bir zevk bitkinlik ve uyku ifadesi okunuyordu alan ta evlere kadar insanlarla dolmuştu bütün pencerelere kimilerinin dirseklerini dayadıkları kimilerinin de bütün kapıların önlerinde ayakta durdukları görülüyordu eczanenin vitrini önünde durmuş olan jüstün gözlerini diktiği şeye yiyecekmiş gibi bakıyordu Hiç ses çıkaran yoktu ama lövenin sesi yine de havada kayboluyordu. Bu ses size cümle parçaları halinde geliyor, bunları zaman zaman kalabalığın oturduğu sandalyelerin gürültüsü bastırıyordu. Derken insan birdenbire arkasından bir öküzün uzun uzun böğür düğünü, sokak köşelerinde kuzuların karşılıklı birbirlerine mele duyuyordu. Gerçekten sığırtmaçlarla çobanlar hayvanlarını oraya kadar getirmişlerdi. Bunlar da bir yandan burunların üzerinde asılı duran bir tutam otu ağızlarıyla koparırlarken zaman zaman böğürüyorlardı. Rodolf Emma'ya yaklaşmıştı. Alçak sesle çabuk çabuk konuşarak şöyle diyordu. Topluluğun bu hainliği karşısında isyan etmiyor musunuz? Kötülemediği tek bir duygu var mı onun? En soylu içgüdüler, en temiz sevgiler ezilir, iftiraya uğrar. Sonra da iki zavallı insan en sonunda birbirlerine rastladılar mı? Birleşmesinler diye elden gelen her şey yapılır. Ama bu insanlar yine de birleşmeye çalışacaklardır. Kanat çırpacaklar birbirlerini çağıracaklardır. Önünde sonunda 6 ay bir yılda birleşip sevişeceklerdir. Kader bunun böyle olmasını istemektedir çünkü. Bu iki insan birbirleri için yaratılmıştır. Kolları dizleri üzerinde kavuşmuş öyle duruyor, yüzünü Emma'ya doğru kaldırarak gözlerini ona dikmiş yakından bakıyordu. Genç kadın, onun göz bebeklerinin çevresinde ufacık altın rengi ışıltılar görüyor, saçlarına sürmüş olduğu miriantinin kokusunu bile duyuyordu. O zaman içine bir gevşeklik çöktü. Vobesar'da kendisiyle vaz yapmış olan o Vikont'u anımsadı. Onun sakalı da tıpkı bu saçlar gibi vanilya ile karışık bir limon kokusu saçıyordu çevreye. Sonra Emma makineleşmiş bir hareketle bu kokuyu daha iyi içine çekebilmek için gözlerini kapadı. İskemlesinde geriye doğru eğilerek yaptığı bu hareket sırasında uzakta ta ufukta kırlangıç adlı eski yolcu arabasını gördü. Külüstür araba ardından bir toz bulutu kaldırarak löy yokuşundan aşağıya iniyordu. Leon da sık sık bu sarı arabaya binerek gelmişti ona. Sonra yine bu yoldan bir daha gelmemecesine gitmişti. Onu karşıda evinin penceresinde görür gibi oldu. Öyle sandı ki yine avizelerin ışığı altında bir Vikont'un kolları arasında bas yaparak dönmektedir. Leon pek uzaklarda değildir de e, neredeyse gelecektir. Bununla birlikte Rodolf'un başını da hep yanında hissediyordu.